Aleykümselam. Kur'an-ı Kerim'in değiştirilmediğinin, değişmeden günümüze kadar geldiğinin delilleri nelerdir? Ee, arkadaşlar, bunun e, akli ve nakli delilleri var. Nakli delilleri arasında Kur'an-ı Azimüşşan'ın korunacağını bildiren Ayet-i Kerim'e ee, zikredilir. Doğrudur. Nakli bir delil olarak Kur'an-ı Kerim'in muhafaza edildiğinin e, temelidir nakli zeminde. Akli zeminde Kur'an-ı Kerim bizi tevatürle nakledilmiştir. Yani tevatür unsuru içinde şüphe barındırmayan e, bir unsur. Biz Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet olmasaydı bile, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلِنَا ذِكْرَ وَاِنَّا لَهُ الْحَافِزُونَ Ayeti Kur'an-ı Kerim'de bir farz olmasaydı bile, biz gene Kur'an-ı Kerim'in bize kadar bozulmadan, değiştirilmeden geldiğine inanırdık. Bunu yakini olarak bilirdik. Çünkü işin içinde tevatür var. Bir kısım Şiilerin Kur'an-ı Kerim'de değiştirmeler oldu, sahabe bazı şeyleri çıkarttı vesaire tarzındaki Ee, batıl iddiaları, asılsız, çürük, temelsiz iddiaları tevatür hakikatini ortadan kaldırmak. Kur'an-ı Kerim, sahabe-i kiram daha Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattayken, sahabe-i kiramdan pek çok kimse tarafından bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a arz edilerek ezberlendik baştan sona. Baştan sona ezberleyemeyenler, Parça parça Kur'an-ı Kerim'in tamamını büyük kitleler halinde ezberlediler. Diyelim bir kısmı baştan on cüz ezberledi, bir kısmı sondan on cüz ezberledi, bir kısmı 1500 cüz ezberledi. Dolayısıyla dağıtıldığında Kur'an-ı Kerim sahabe-i kiram arasına tamamı sahabe-i kiram tarafından ezberlenmiştir. Bunu gönül rahatlığıyla söylüyoruz. Aksini gösteren hiçbir delil yok. Kur'an-ı Kerim'in tamamının bu şekilde gerek tamamının bir kişi tarafından, gerek tamamının farklı kitleler tarafından paylaştırılmak suretiyle ezberlendiğini gösteren deliller tevatür seviyesindedir. Artı sahabe-i kiramın bu ezberledikleri, ister Kur'an-ı Kerim'in tamamı ister kısmi olarak ezberinde bulunan kısımları, yerleri, kendisinden sonraki talebelerine kuşağı aktardığını gösteren bu konuyla ilgili ulumul Kur'an, Tapsamına giren kitaplar var. Bu kitaplara baktığınızda diyelim ki Abdullah bin Mesud radıyallahu anh kıraatini, talebesi, talebesinin, talebesi, talebesinin, talebesi şeklinde görürsünüz. Bu böyle bir haberi vahit değildir. Abdullah bin Mesud hazretlerinden diyelim ki 10 kişi almıştır bunu o kıraati. O 10 on kişi onar kişiye nakletmiştir. Bir sonraki halka da bu kümülatif olarak katlanarak gider. Bu diğer kıraatler için de böyledir. İbnül Cezeri'nin Müncidül Mukri'inini bakın alın, orada bu senetleri görürsünüz. Çok açık ve net bunlar. Dolayısıyla hiç öyle ayet olmasaydı bile Kur'an-ı Kerim'de, biz bu tevatürü gözümüzle gördüğümüz için vaka da bunu teyit ettiği için bu konuda en küçük bir şüpheye kapılmazdık.